914, numaralı konu, Amr İbnül As'ın hanımının, ey zinakar kadın, diye hitap ettiği kariyesini kendisini bağışlatmak için azat etmesi, evet, Amr İbnül As'ın hanımı, kocasının saçını taradığı bir sırada kariyesini çağırdı, ancak kariye biraz geç geldi, kadın ona, nerede kaldın ey zinakâr kadın, dedi, bunun üzerine kocası Amr İbnül As, hanımına, sen onun zina ettiğini gördün mü, diye sordu, o, hayır, deyince de, Allah'a yemin ederim ki sen kıyamet gününde bu sözünden dolayı, 80 kamçı yiyeceksin dedi. Bu sözleri işiten Amr'ın hanımı kariyesine dönerek beni affet dedi. Kariye de ona kendisini affettiğini söyledi. O zaman Amr İbnü'l As şu an için onun seni affettiğini söylemesi hiçbir şey ifade etmez çünkü o senin kariyendir. Bu yüzden de senden korktuğundan dolayı affettiğini söylemek zorunda kalır. Eğer gerçekten bağışlanmak istiyorsan onu azat et dedi. Karısı onu azat edersem bu günahımın kefareti olur mu diye sorunca da ediyorum olur, cevabını verdi.